her 24 saatte 8 saat, 10 saat çalışıyorsun. Şimdi buraya geliyorum. Birkaç kişi asalayayım. Lan vağaza gidelim. Dönüyorum hocam ben bir kaç dokuz bakıyorum işim var. Allah Allah. Ya bir gerim kuyumcu. Yani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 Dünya'ya geldi, dünya ona dedi ki ''Cii'te fe kadin halâ şebâbi'' ''Sen geldin ama dedi benim gençliğim gitti'' dedi dünya ''Sen benim gençliğimi görmedin'' 2000 senelerden sene Dünya şimdi koca karı oldu Rasulullah öyle gördü dünyayı mirat gelişti, önümüzdeki sohbetle anlatacağız Koca karı, işi bitmiş can çekişiyor son nefeslerinde eli kulağında kıyamet kopacak e ne zaman kopacak? Ya Sana ne zaman? Evvela senin kıyametin kopacak bir defa! Nasrüt'ü Hoca'ya sordular, dedi ki karı ölürse küçük kıyamet dedi, ben ölürsem büyük kıyamet dedi. Şimdi, ve mahte fakat kıyamet kıyameti, ölenin zaten kıyameti koptu sen, ne kıyameti mi ediyorsun? Öldüğün gibi ya cennet bahçesi ya cennet çukur. Esas kıyamet zaten kopacak o, kimin başına Allah bizim başımıza kopartmasın onu. Çünkü imanların başına kopmayacak o, Allah diyenlerin kafasına kopmayacak Dünya bütün gavur kalacak, ondan sonra kopacak, önümüzde daha ne günler var.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 Oruç tuturum, reddetmiyim onunla mellemin. Her pazartesi berseme zaten var. Recep Şerifte özellikle hmm. 13, 14, 15 her ayda var bu. Recep Şerifte özellikle tutulsun. Hoca daha fazla tutmak istiyorum diyen başından üç, sonundan 3 tutabilir. Ama şu hadisi şerifi de size söyleyeyim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: Minsallam in şehrin haramin elgamise ve eljunu'a ve sebte katabillallah ve u ibadetesneteyin.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 O'nun mezarının başında, O'nun hali hayatında sıfatında yaptığı ibadetleri devamla yapacaksınız, cevabını da O'nun defterine yazacaksınız. Onun için Rabbimiz ne buyuruyor? Estağfirullah İllellezine amelum ve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 يا أيها الذين آمنوا جوّوا إلى الله جوّبة نصوحه عسى ربكم أن يكف. برعكم سيئ لكم ويدخلكم جن. ceh el la نور يشع بين أيدٍ وبيعانهم يقولون رب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 Canı cehenneme, inan ona söylüyorum, dinle ya Çabuk Allah'a dön bakalım diyor Ya kaçakları Biz olsak gelip bir defa kaçtım aman gözüm görmesin deriz ha Allah'ımız buyuruyor ki ne kadar kaçarsan çabuk bana gel diyor ya, ya Böyle Allah nerede bu? Adam 20 sene ibadet yaptı Beni İsrail geçmiş ümmette nasıl ibadet yaptı biliyor musun? Sırf. Nefes almadı be, ibadet, ibadet. Bir ayağı kaydı. İnsan mı? Üçmez, kapmaz mı Allah? Geçti. İç, ki, kumar, her şeye düştü. Sakalı bembeyaz olmuş, yaşlandı, kötü yollar O zaman. Aynul <gülüyor> İlim ve Zeynul Hilm isimli bir kitap var. Mullah Aleyhül Kari Hazretleri 13'ler yapmış. onlar rastladım. Aynaya bakıyor bir gün. Ya dedi, saç sakal ağırdı dedi. Biz de yoldayız ya? Ya Rabbi dedi. tahtu geçti yine sene. Rasaı tükü geçti yine sene. Yirmi sene sana devamlı ibadet yaptım. Sonra bir kaydım. 20 senede de günah ettim dedi ya. Şimdi sana yüzümde kalmadı ama dönsen kabul eder misin?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 اَتَّعِبُ مِلَزَّمْ بِكَ مَنْ لَا دَمْ Günahından dönen hiç günahı yok gibidir Allah. اَتَّعِبُ حَب۪يبُ Habibullah, Günahından dönen Allah'ın sevgilisidir. Dostluğum diyor ya. Ondan sonra ne diyorum size? Şu sohbetlere geliyorsunuz, kapıda çıkarken ne diyorlar size? Kaç kere anlattım. قُولُ مُعْفُورَ اللّٰكُمْ Tertemiz anadan doğma kalkın diyorlar. İlim ve zikir meclislerinde oturanlar dağılırken bu müjde var.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 İyilerle hiç bir işte zorluk çıkmaz, iyi huylu insanla her işte anlaşılır. Peki ekramul Ekrami ve erhamul Rahimi iyilerin en anandan babandan çok acıyan Allah'la iş güçleştir. Seni bu Allah cehenneme atıyorsa anla ki sen cehennep olma, olman da demek yani. Yoksa bu kadar ah çaresine niye başvurmadın sen? Bir kere Allah'ım demiyorsun geberirken ya Rabbi bana müsaade de şimdi iman edeyim. Bu nasıl là? ya? Yine camiye gelme, sohbete gelme, davete gelme. ondan sonra ya Rabbi, buna kim müsaade eder? <gülüyor> Biz bir adama bir iyilik etse eri bize bir kötülük etse eri deripi... böyle bir reddediyoruz elimizden gelse kıyma makinesinde doğrayacağız ya. Nedir yani? Ona yaptıysan bir iyilik Allah nasip etti de yaptın sen kendiliğinden bir şey yapamazdın.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 Gavurlarla harp edin yerine, sanki Allah onlara gavurlarla birleşin demiş. Onlar onu yapmaya çalışıyorlar. Hmm. Sanki Kur'an'da onlara Avrupa'yla birleşin demiş. ona çalışıyorlar. Rabbimiz biliyor onlarla harp edin. ben de onlarla harp edecek gücümüz var. Niye gücün yok? Ya. Bilin ki şüphesiz Allah takva kullarıyla beraberdir.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 Müslümanlarda ahde vefa yok, söze riayet yok. Ne Allah'a verdiği sözde dururlar, ne aralarındaki sözlerde dururlar. Beş konuş menfaat için birbirini satarlar. Birlik yok, beraberlik yok. Yahudi, Hristiyanlara, masonların peşinde gezerler. E bu milletler nereye gidersin kardeşim? Böyle cemaatman nereye varırsın? Ya. Ya. Cihat farz. Ha bak, oraya yazmışlar ta sağ köşeye. Burada da Hadi şerif tefsirde var El cennetu Cennet Kılıçların gölgelerinin altındadır Altındadır Çünkü arkadaşlar harbetmek, cihad etmek demek Bütün camurları da cennete çağırmak demek Yanlış anlamayın Niçin? Adam inkarda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 benim senin paramda gözüm olsa karında gözüm olsa gibi vatanında gözüm olsa öyle ya şimdi akıl var mantıklar ne yaparım ulan inansan da inanmasan da keseceğim seni hadi bana burası lazım bu karı lazım bu para lazım gel ben sana diyorum ki iman et inan Allah'ıma peygamberime dinime hem dünyada bu vatanın mukadde her şeyin sana kalsın hem de cennete gidesin cehennemden kurtulasın bunda benim ne karım var senin karın var adam diyor yok ben Allah'a yanım ya seni yaratan Allah Allahu Teala cehennemin için yarattı söyleyebilecek misiniz bakalım hadi bakalım. he diyemezsiniz onu biraz da şifreliyim cömertliğinden yarattı anlamadınız değil mi anlatırım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 O da anlıyorum ama Yusuf'u aç, aç kalmışsa gider de. <gülüyor> ne? Ne bileyim ben şahsen gitmem <gülüyor> öyle yani neden? Sen öbürünü çağırırken beni rastladığın için ayaküstü. ayıp olmasın sen de gel yani bu artık insan bunu anlıyor. Bazı adam da geliyordu ki bak lütfen hakikaten mutlaka gel yani samimiyetimle söylüyorum çok üzülürüm beni memnun edersin aramızda görelim değil mi? Anlıyorsun ki samimi çöber canım.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 bir bakın hadi tarihe bakın 100 sene karışıklık var onu kabul ediyorum müslümanlar gevşetti inşallah Allah verdi belalar onun için 13. bir 300 senelik tarihe bakın gavurlar bile rahat etmiştir ya İslam bu cennet hayatını dünyada cennet bu ya ne gelin <gülüyor> Habibi'nin verdiğine kılıcı cennete gelmeyenin kes kafasını gavur imansız olarak yaşasa kar var mı ona? Ne ona kâr var o yaşamasında, ne bana kâr var o yaşamasında. Peki ben ona diyorum ki gel, iman et, yoksa öldüreceğim seni. İman ederse zaten cennet hayatına kavuşuyor, dünya, ahiret yaşıyor. İman etmezse öldüreceğim. öldürürse ne? Bir mikrop temizleniyor, Müslümanlar kurtuluyor hiç olmaz. O zaten yaşasa da zarar. Yok yaşasa zarar, sonra cehennem. Ne kadar yaşarsın yaşasın, sonra cehennem. Bir de şu mesele var, o çok büyük. Nedir o mesele? Onlar yaşarlarsa seni, beni Müslüman bırakırlar mı? <gülüyor> İnce bir mesele değil mi? Bıraktılar mı bizi Müslüman? Bıraktılar mı? Karımızı, kızımızı ne hale getirdiler? Şu memleketi ne hale getirdi? Kimin parmağı bunlar? Hep Yahudi parmağı. Bütün düzen Yahudi, Hristiyan'ın elinde. Görmüyor musunuz onlara yapılan itibarı? Şu milletin, memleketin, vatan evladına yapılan hor ve hakaret, horluk ve hakareti, baskıyı, zulmü, ezikliği. He? Buna o cahurlara açılan kapıları, onlara yapılan hürmetleri görmüyor musunuz? Onların yaşaması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 ve bu medeniyet oluyor. Televizyon bunu modernlik ilericilik olarak gösteriyor. kocasının arkasından iki metre gerisine giden çarşaflıyı da geçen 4-5 gün evvel bir program çevirdiklerinde işte bu eskiden Osmanlı zamanında böyle rezillik var diyor. Ulan hangisi rezillik be rezil adam be insafsız bevizlaksız yapma etme git Allah aşkına ya.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 Kabe'yi eskitmiş açınlık müşeriflerden. Adam diyor ki 20. aslında şeriat olamaz, geriye denilmez diyor mesela. Kızıl gavur, Stalin gibi gavur herif işte, akça gitmiş gelmiş neye yarar ki? Ama bugün ben tanıdığım var, es esrarkeş, eroyim bak, kabayı kaldıramıyor, bana yalvarıyor diyor. Hocam bir kere düştük diyor, ne olur dua et diyor, şeriat gelsin de biz de kurtulalım diyor. O adam keş Müslüman, bu hacı hoca geçiniyor, gavur. İnanmıyor şeriata Kur'an'a.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 3 aylar girdi, kötü yolları bırak alemciliği, eyyancılığı, gececiliği, gel buraya diyeceksin. O da duramayacak gelecek, çünkü üç ayların çok tesiri var insanların üzerinde. Bazı günlerin geçiden çok etkisi var, bu inkar edilemez, açıkça görülüyor bu. Bundan istifade edelim, nicelerini bu yola getirelim inşallah.